Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam onlara İslam akidesinin Resullerin getirdikleri akidenin esasını, özünü hatta akidenin ve şeriatın bütün teferruatını toplayan bir arada ihtiva eden bu kadar müstesna ve özlü tebliği, daveti yaptıktan sonra onların maksatlarına geliyor. Tebliğ siyaseti açısından önemli bir nokta var. Eğer Yusuf Aleyhisselam başta onlara hemen rüyalarının yorumunu yapıp geçi verseydi tebliğini dinlememe ihtimalleri ve ona pek dikkat etmeme ihtimalleri vardı. Dolayısıyla asıl maksat gerçekleşmezdi. Asıl maksat ise onlara dünya ve ahiretlerinde ve özellikle de ahiretlerinde faydalı olanı onlar için önceden hatırlatmaktı. Diğer taraftan onların asıl merak ettikleri konu Rüyalarının tefsiri olduğu için rüyalarının yorumu olduğu için acaba hangi sözden sonra rüyamızı yorumlamaya gelecek diye bütün söylediklerini ifade yerindeyse başlarının üzerinde kuş varmış gibi ve onu uçurtmak istemiyorlarmış gibi pür dikkat dinliyorlardı. Arapçada buna edebiyatta el üslubul hakim denilir. Yani hikmetli anlatım üslubu. Geliyor Arap bedevi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a diyor ki: "Ya Resulullah, meta's saah?" "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona diyor ki: "Ma a'dett leha." <gülüyor> Kıyamete ne hazırladın? Onun için ne hazırlığın var? Gelecek zekalılar yok, mayaların takvibine bağladılar işi. <gülüyor> Vallahi iman olmayınca insan öyle sefil oluyor ki. Gerçekten gülünç noktalara düşüyorlar. Zavallılar. <gülüyor> Peygamber işte mesele odur. مَا أَعْدَتَّ لَهَا senin o saat için, kıyamet için hazırlığın nedir? Ne hazırladın? Ne hazırladın? Kıyamet kopsa ne olur? kopmasa ne olur? Hazırlığın varsa zaten hazırlığınla gideceksin. Hazırlığın yoksa zaten davayı kaybettin. Yoksa şimdiden hazırlan baş, Hazırlanmaya başla. Henüz gelmedi. Esas olan budur. Onun için her zaman her birimiz çok değişik ve farklı sorularla muhatap olabiliriz. Eşimiz sorabilir, dostumuz sorabilir, çocuğumuz sorabilir, öğrencimiz sorabilir, amirimiz sorabilir, memurumuz sorabilir, büyüğümüz, küçüğümüz. Herkesten her zaman her türlü soruya muhatap olabiliriz. O soruları aldığımız zaman ben bu soruya cevap vermeyi Biliyorsam kendime vazife bileceğim. Ama o soruyu cevaplandırmadan önce acaba ona hatırlatacağım bazı şeyler olabilir mi, var mı? Tarafını da düşünmeden onu cevaplandırma noktasına da girişmemek muhatabımız açısından çok daha faydalı olabilir. Bu da bakın bunların hepsi bir davet metodudur. Bir davet usul usulüdür. Bir tebliğ siyasetini bize öğreten buyruklardır. Ondan sonra bizim bize sorulan sorularla ilgili olarak doğruyu bildiğimiz gibi anlatmamıza sıra geliyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Selam'a göre bize söylediğine irşad buyurduğuna göre her kime bildiği bir hususa dair soru sorulur da onu cevaplandırmayacak olursa kıyamet gününde ona ateşten bir gem takılır diyor. Bildiği bir soruya cevap vermediği için ilmi gizlediği için, ilmi sakladığı için. Cezada amelin cinsinden olacağından ötürü ilmi ifade etmediği o ağzı, hakkı söylemeyen o ağza cehennem ateşinden gem vurulacaktır. Diyorsun. Onun için Yusuf aleyhisselam tebliğini yaptıktan sonra, tevhidin gereğini şartlarını, özelliklerini, mahiyetini, hududunu onlara izah ettikten sonra onlara karşı vazifesini yapmış oldu. Bir vazifesi daha kaldı. Onu salihlerden, iyilerden gördüğü için, gördükleri için ona rüyalarını sordular. Bu vazifeyi de biliyorsa yapacaktı. Nitekim biliyordu. Bilmiyor olsaydı ''Bu benim işim değildir.'' deyip doğruyu söyleyecekti. Ama günümüzde herkes, yalnız alimler veya yalnız yarı alimler, yarı cahiller değil. Herkes her şeyi biliyor maşallah. Ben şimdiye kadar kendisine soru sorulup da bilmiyorum diyeni pek hatırlamıyorum. Maşallah ne kadar bilgiliymiş toplumumuz. Hakikaten öyle değil ama. Bilmeden konuşmak olur mu? Ağzımızdan çıkan her bir sözün lehimize veya aleyhimize yazıldığını kaydediliyor. Bilmiyor muyuz? Kaydediliyor. Boşa bir şey gitmiyor ki. Hele hele din mevzuunda Aman ya Rabbim. Her konuda cahil olduğunu kabul etse bile hiç kimse din mevzuunda neredeyse kendisinin cahil olduğunu kabul etmiyor. Konuş konuşabildiğin kadar. Nasıl olsa sen burada konuşamazsın yanlış söyleyemesin diyecek Hazreti Ömer yok. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh şüphe ler uyandırmaya çalışan birilerinin çeşitli soruları gündeme getirmesi karşısında bakıyor ki bu adam kendisini de ifsad edecek, çevresindeki de ifsad edecek. Sen kimsin diyor, onu mescitte görünce bu şekilde konuları açtığını, ben Allah'ın kulu filanım, ya öyle mi diyor, evet diyor. Ben de Allah'ın kulu Ömer'im deyip elindeki küçük bir kamçısı vardı, Hazreti Ömer'in, halifelikten sonra elinde gezdirdiği. Ola başına vurmaya başlıyor. Vallahi ya Ömer diyor kalbimde ne kadar şüphe varsa hepsi gitti diyor. <gülüyor> Demek ki ihlasla indirilen kamçı şüphe gider. Gerçekten öyle. Bunu başkaları anlayamaz. Belki biz de anlamakta zorlanırız ama bu tarihi bir hakikattir. Hz. Ömer'in dinin doğru anlaşılması noktasındaki samimiyetinden başka bir şeyle bunu ben izah edemiyorum. Ya böyle bir olay olmamıştır deyip çıkacağız işin içerisinden. O işin kolayıdır. E, tarihe geçmiş. Öyle kolay kolay inkar edilecek bir şey değil. Birçok kaynakta var. Geçelim o mevzubayız. Ve böyle bir olay ne? Çünkü Hz. Ömer hem o insanın Yanlış yapmasını istemiyordu. Hem başkalarını yanlışa düşürmesine karşıydı. Ona da razı değildi. Ama günümüzde bu gibi şeylerin karşısında duracak ne Ebubekir Bekir var ne Ömer var. Radıyallahu Teala anhum evanum ecma'in. Aslımızın büyük Müslüman kalemlerinden hem ilim adamı hem mütefekkirlerinden Merhum Ebu'l-Hasen ennedvi Allah rahmet eylesin. Kısacık bir makalesinde uzunca bir makale, kısacık bir broşür adı şu Riddetun ve la eba bekrin Bir irtidad döneminde yaşıyoruz ki karşısında duracak Ebubekir Bekir yok. Bu ümmetin bu şekilde dini bilen bu şekilde dini korumak için bütün çaba ve gayretleriyle kendisini ortaya atan dinin dimdik, dost doğru, sapasağlam ayakta durmasını her şeyden önemli ve her şeyin üstünde gören Müslümanlara ihtiyacımız var. Din her şeyin esasıdır. Eğer Cemiyetimizin muntazam bir cemiyet, toplumumuzun dost doğru bir toplum olmasını istiyorsak. Eğer insanların birbirlerine gerçekten kardeşçe muamele etmesini istiyorsak. Eğer ekonomik olanından siyasi olanına kadar ahlaki olanından olmayanına kadar her türlü zulmün ortadan kalkmasını istiyorsak. Eğer beşeriyet arasında gerçek kardeşliğin ve adaletin kurumlaşmasını, tesis edilmesini, yerleştirilmesini istiyorsak, eğer insanların tanısınlar tanımasınlar, birbirlerinin yüzüne gülerek ve içten gelerek selam vermesini istiyorsak, insanların birbirlerinin acılarını, dertlerini, kederlerini, üzüntülerini, sevinçlerini paylaşmasını istiyorsak, birbirleriyle gerçekten manevi bir bağla bir bütün teşkil etmelerini istiyorsak, Onlara doğru akideyi, doğru imanı, doğru İslam'ı anlatmak durumundayız. Bunu yerleştirmek <gülüyor> zorundayız. Hatta ve hatta, zaman zaman bir takım meselelerden şikayet edilir. Yok <gülüyor> efendime söyleyeyim, mesela, devlet her zaman vergi toplama, toplayamamaktan şikayet eder. Vatandaş her zaman vergilerin çokluğundan şikayet eder. Efendime söyleyeyim, adaletle uğraşanlar veya adalet dağıtmak durumunda oldukları görülenler, ne kadar adaletse dağıttıkları o ayrı bir konu, sürekli olarak suçların, bilmem nelerin, dosyaların, vesairelerin çokluğundan şikayet ederler. Öbür taraftan insanlar, yasaların adil olmadığından, doğru olmadığından şikayet ederler. Herkes her şeyden şikayetçi. Çoğunlukla da işin kötüsü haklıdırlar. Çünkü kötüsü bu. Haklıdırlar çoğunlukla. E, bu bütün bu şikayetlerin ortadan kalkmasının tek yolu, evvela insanların bir Rahman Rahim, mutlak hakim ve Kahhar, Rabbun uluhiyetini kabul ederek onun önünde boyun eğmeleri, onun hükmüne teslim olmaları gerekiyor. Benim gibi bir insan bana kanun yaptığı zaman. Bana karşı adil olacağından kesinlikle emin değilim. Olamam da. Hiçbirimiz olamayız. Kanun yapacak da bir taraftan kendisini kollamayacak. Mümkün mü bu? Mümkün mü bu? Ama ben de Allah'ın kuluyum. Sen de Allah'ın kulusun. Bildiğimiz ve bilmediğimiz hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah kanun yaparken beni onlardan onları benden ayırt etmez. O mutlak adildir. Benim için öngördüğü hüküm neyse senin için de odur. Ama insanoğlu kendisine kanun yaparsa ne olur? Meşhur hadis-i şerifte İsrail kendi durumlarını anlatırken yaptıkları gibi olur. Olayı kısaca hatırlatayım. Peygamber aleyhissalatü Selam Medine'de bir gün bakıyor ki bir erkek bir kadın bir eşeğe ters bindirilmiş yüzleri kömürle karartılmış götürülüyorlar. Allah Allah diyor Peygamber Esad. Çağırıyor ne bu? Ya Resulallah bunlar zina ettiler. Peki kitabınızda bulduğunuz zinanın cezası bu mu? Olay uzun kısadan kestireyim. Diyorlar ki ya Ebel Kasım. Onlar Resulullah din, Çünkü kabul etmiyorlardı. Künyesiyle hitap etmeleri söz konusu. Ey Ebel Kasım diyorlar. Biz önceleri Allah'ın kitabı gereği, Tevrat'ta indirdiği hükmü gereği, zina eden evlilerimizi ederdik Fakat bir zaman geldi, güçlülere, kuvvetlilere, eşrafa, Gücümüz yetmemeye başladı. Onlara rejim cezasını uygulayamaz olduk. Bu sefer eşraftan olanlar, ileri gelenler zina ettikleri zaman onlara başka bir ceza uyguladık. Rejim cezasını kaldırdık. Yani taşlayarak öldürme cezasını kaldırdık. Ama zayıflara, güçsüzlere aynı cezayı uygulamaya devam ettik. Bir noktadan itibaren onlar da uyandı. Güçlendiler bir araya geldiler. Dediler ki madem ki eşrafımıza uygulamıyorsunuz bize de uygulamayacaksınız. Bu sefer kendi aramızda diyor toplandık biz İsrail oğullarının alimleri. Dedik ki gelin o zaman eşrafa da zayıflara da uygulayacağımız bir ceza tespit edelim. Ve bu ceza böyle olsun. Ve bu cezayı tespit ettik diyorlar. İnsan eli kanuna bulaşınca yüzüne gözüne böyle bulaştırır. Onun için insanın yapacağı kanunda adalet değil ası bile bulunmaz. Muhmahza zulümdür. Zulmü hafif olsa ne ala. Zulmünün hafif olması bile başarıdır. Beşerin yaptığı kanun. Her şeye zulüm. Evvela Allah'ın hakkına bir zulüm. Allah'ın hakkına tecavüz olduğu için bir zulümdür. Az önce okuduk. İnil hukmu illa lillah. Hüküm kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Ancak Allah'ındır. Başkasının değildir. Evvela ona zulmediliyor. Allah'ın hükümlerine zulümdür. Allah'ın hukukuna bir tecavüzdür. Onun hakkını çiğnemektir haşa. Şirktir yani. Eee eğer beşeriyet kendi kendisine kanun bu kadar asırlardır yapıp duruyor. Yapılan güçlülerin zulümlerini yasallaştırmanın dışında hiçbir şey yapmadı bu kanunlar. Sadece zalimlerin zulümlerine kılıf buldular. Onun için ben insan olarak ve Müslüman olarak... Hiçbir beşeri kanuna zerre kadar itimat etmiyorum. Saygım da yok. Duymak zorunda da değilim. Niye olsun ki? Eğer olması gerekir diyorsa diyeceğim ki o zaman ben kanun yapmakta senden daha çok hak sahibiyim. Yani. Senin benden ayrı ne özelliğin var? Niye sen yapıyorsun da ben sana yapmıyorum? Gel o zaman nöbetle şey yapalım. Öyle şey olur mu? Kabul etmezler o zaman. Niçin? Çünkü onlar diyecekler ki olmaz sen bu işi beceremezsin. Bu işi kendileri niye beceriyorlar? Çünkü kendilerini kayırıyorlar birileri. Veya birilerinin adına iş yapıyorlar. Kısacası kapitalizmde kanun, güç, her şey sermayeden yana. Bitti. İslam'da daha doğrusu bütün ilahi dinlerde, semavi şeriatlerde rasuller bile allah Teala'nın kendilerine çizdiği çerçeve dışına çıkmadan ancak teşriğde bulunabilirler, hüküm koyabilirler. Onların da yaptıkları Allah'ın genel hükümlerinin çerçevesi içerisindedir. Ve Allah onlara bu vazifeyi, bu hakkı tanıdığı için yapabiliyorlar. Bu da Allah'ın, allah Teala'nın allah bir hükmüdür. Kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi yine 41. ayet-i kerimeye geçelim. Dedik ki Yusuf Aleyhisselam bu şekilde zindan arkadaşlarına rüyalarını az önce izah ettiğimiz sebeplerden dolayı tefsire geçmeden, yoruma geçmeden onlara tevhidi en açık, en yalın, en çarpıcı ise şekliyle izah ettikten sonra diyor ki hakikati bildiğini oradan geldik zaten bildiğimizi doğru söyleyeceğiz. Biliyorsak biliyoruz, bilmiyorsak bilmiyoruz demesini de bileceğiz. Bitti. Daha önce Yusuf Aleyh ebu Yusuf'un anekdotunu kısaca anlatmıştım. Hem gülümsetici hem düşündürücü bir anekdot. Geliyor birisi Yusuf ebu Yusuf'a, İmam ebu Yusuf'a soru soruyoruz. Diyor ki bana bu meselenin hükmünü söyle bilmiyorum diyor. Bir daha soruyor bir daha bilmiyorum. Bir daha soruyor bir daha bilmiyorum. Ya diyor bir de devletin başkadısı oluyorsun. Aldığın maaşı ne yapıyorsun? Ne hakla maaş alıyorsun? O da diyor ki ben bildiklerimin, bilmediklerimin karşılığında maaş almıyorum ki. Bildiklerim karşılığında maaş alıyorum. Bilmediklerim karşılığında maaş alsam devletinizin hazinesi bana yetmez esas olan bakın hiçbir kimse, hiçbir fakih en azından Ebu Yusuf'tan bugüne Ebu Yusuf'la boy ölçüşe bilecek veya onu geçecek herhalde İslam tarihinde bir fakih gelmemiştir. Ona yaklaşanlar mutlaka olmuştur. Fakat gerçekten ilmiyle, fıkhıyla o gün için İslam dünyasında ki bildiğimiz maalesef bir vaka var. İlim öyle çok hızlı ilerlemedi o zamandan bu yana. Hatta geriledi bile diyebiliriz. Bunu söylüyor. O halde Rabbimiz bizlere dua edelim. Sadece bildiğimiz ve doğru bildiğimiz şeyleri sorulurken bilhassa söylemeyi nasip buyursun. Amin. Bilmediklerimizi biliyoruz iddiasına kapılmaktan ve böyle havalara girmekten bizleri muhafaza duyursun. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam Tekrar Ya sahibi i Ey zindandaki iki arkadaşım Zindanla benimle Birlikte yani ortak noktadan Hareket ediyor dedik ya Ey benim iki zindan arkadaşım Emme Ehadukume feyeski Rabbehu kamra ikinizden birisi Efendisine Şarap İçirecektir. İçirmeye devam edecektir. Yani eski görevi olan rivayetlere göre e, Aziz'in şarapçı başı imiş. Ona içirecektir. Bu gelenekler eskiden beri devam eden gelenekler. Maalesef aslında çok değerli bir kitaptır kendi çapında bir de. Alanında daha doğrusu. Neden bahsediyorum? Nizamül Mülk'ün siyasetnamesinden. Orada Sultanın huzurunda şarap içme adamı diye bir bölüm dahi vardır. Allah Allah. Yahu Selçuklular Müslüman. E, Nizamül Mülk de Müslüman Alparslan'dır. Değil mi? Baş Siyasetname adı üzerinde siyaset belgesi demek. Yani siyaset kitabı kısacası. Politika kitabı. Yani devlet idaresi kitabı. Ama olan bir şeyi yazıyor. Vakayı yazıyor. Evet, dini bir nazariyat kitabı veya bir fıkıh kitabı bu manada da değildir. Fıkıha uygun şeyler de var elbette. İslam'ın yönetim işiyle örtüşen çok şeyler de var. Hatta çoğunluk böyle. Ama böyle bir da maalesef var. Ha. Nereden geldik? İşte bu cahiliye sirayet eder. Hayat bir bütündür. Ve hayatta boşluk bıraktığınız yerde din de hayatın tamamını kuşatır. Herhangi bir alanını, dini, hayatın herhangi bir alanını o hayatın tamamını kuşatmaya talip ve bunun için indirilmiş olan din ile dinin hükümleriyle doldurmasanız... ...cahiliye artıkları, tortuları veya belirgin özellikleri her neyse orayı doldurur. Ne kadar boşluk bırakırsanız cahiliye o kadar sızar. Onun için eski alimlerimiz ne der? Her bir bid'at bir sünneti katletmedikçe hayat bulamaz. Allah Allah. Hayatı ne kadar iyi tanıyorlar görüyor musunuz? Her bir bid'at bir sünneti öldürmedikçe hayat bulamaz diyor. Bireysel hayatımıza da dikkat etmeliyiz bu manada. Toplumsal hayatımıza da ahlaki hayatımıza da siyasal hayatımıza da ekonomik hayatımıza da itikadi hayatımıza elbette hepsinin başında. Bid'atin hayatımızda Yerinin olmaması lazım. Her bir bid'at bidatın bid'atin mahiyetine göre daha önce kısaca bahsettiğimiz çerçeve içerisinde usulüne göre usulü dairesinde mücadele etmeyi de ihmal etmemek lazım. Ve şunu da unutmayalım. Karanlıkla mücadele etmenin en güzel yolu aydınlığı yaymaktır onun için doğruyu bileceğiz doğruyu yaşayacağız doğruyu anlatacağız ve bunlara öncelik vereceğiz şu kötülüktür bunu yapma. şu kötülüktür bu kötülüktür bu kötülüktür ya sen insanlara kötülükten başka bir şey anlatmadın ki sana. doğruluğu anlat o kendi kendisine hissetini alır aklı varsa alacaktır doğru budur de bunun da delili budur de bitti az önce Yusuf aleyhisselamın dediği gibi Soruyor onlara, darmadağını krabler mi? Bir ve tek kahar olan Allah mı? Ben onları terk ettim diyor. Bir ve tek ve kahar olan Allah'a ibadet ettim. Siz de buyurun benim gibi. Sizin da uydurma bir takım isimlere ibadet etmekten başka bir şey değildir. Durumları da söylüyor. Durumu aydınlatıyor. Mesela bu kadar. Evet, sizden biriniz diyor. Buradan geldik. Tekrar şarapçı başlığı işine dönecek. وَاَمَّلَ اَخَرُ فَيُسْلَبُوا فَتَأْكُلُوا الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِ Diğerine gelince o da asılacak, idam edilecek. Ve kuş da gelip başından yiyecek. Kuşlar da gelip başından yiyecek. Şimdi... Daha önce de söylemiştik, rüya ilminin malzemesi çok büyük ölçüde İslami manada, Kur'an-ı Kerim'de bu Yusuf Aleyhisselam suresinde mevcut. Daha önce yine bahsetmiştim. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüya tabirleriyle alakalı ve rüyanın nasıl tabir edileceğiyle alakalı bir takım rüyaları tabirleri, yapılan bir takım tabirleri değerlendirmesi ve buna benzer rivayetler de pek çok. Hatta yine söylemiştik, İmam Bukhari'nin sahihinde kitab rüya diye özel bir bölüm vardır. Rüya kitabı, rüya bölüm, rüyalar bölüm. İslam alimleri bu kitabı, bu hadisleri ve bu ayetleri rüya bakımından alabildiğine geniş, etraflı ve tutarlı bir şekilde açıklamış ve şerh etmişlerdir. Bütün bunlardan gerçekten fevkalade, mükemmel bir İslami manada bir rüya ilmi şey etmiştir. Batı'nın yani İslam'ın dışında özellikle dinlerin ve kültürlerin rüya ile alakalı bütün bilgilerini işe yarayan ve bilgi denilebilecek, malzemelerini bir araya getirecek olursanız, İslam'ın bu konudaki zenginliğiyle gerçekten kıyas edilmez. Şu anda Batı'nın özellikle, belki biraz da Yahudilerin ifade ise konuyu pompalamalarının neticesinde, rüya ile alakalı bütün tezleri, yaklaşımları eğer kabul edenleri varsa, Freud'un Rüyalar ile ilgili kitabında, Yazdıkları ayrılıyor. Rüfeöyde de rüyalarla ilgili kitabı ben size söyleyeyim. Şöyle el kadar bir baskı ve parmak kadar incelikte bir kitaptır. 150 sayfayı küçük boy en küçük boy bulmaz. Haydi Totem ve Tabu isimli kitabında vesaire de rüyalarla alakalı eklediklerini koyun. Hiçbir şey yok. Bütün getirip dayadıkları da insanın efendime söyleyeyim küçüklüğünden beri içinde taşıdığı getirdiği ve cinselliğe bağladığı komplekslerden ibaret. Başka bir şeyle izah etmez. Bunlar çok gülünç şeyler. Bakın burada daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyayı kısaca açıklamıştık. Kur'an-ı Kerim daha doğrusu gözlerimizin önüne sermişti. Biz olabildiği kadar aktarmaya çalıştık. Açıklamıştık falan. Biraz da fazla iddia olabilir diye. Allah korusun böyle bir iddialarda bulunmaktan. Burada da ne diyor? Biri diyor ki ben diyor kendimi şarap sıkarken gördüm diyor. Ömürü de diyor ki ben başımda ekmek taşırken ve kuşlar da gelip o ekmekten yerken kendimi öyle gördüm rüyada diyor. Yusuf Aleyhisselam da bu rüyaları ne yapıyor? Anlatıyor, alıyor, tefsir ediyor. İslam alimlerinin rüyaları tabir ederken izledikleri metotları, takip ettikleri yöntemleri vesaireleri uzun boylu burada izah edecek değiliz. Dediğim gibi az önce işaret ettiğim, özellikle Yusuf aleyhisselam suresinin geniş kaynaklardaki tefsirlerine bakarsanız, sözünü ettiğim rüyayla alakalı hadislerin tefsirlerine bakarsanız, şerhlerine bakarsanız, çok etraflı ve güzel bilgilerle karşılaşırsınız. Kısaca şu, Rüyada görülen her bir şeyin mutlaka birebir hayatta karşılığının olması gerekmez. Bazı şeyler ifade yerindeyse e, dolgu malzemesidir. Dolayısıyla rüyayı tabir edecek olanların o rüyadaki asıl unsurları ve sembolleri ve bu asıl unsurların delalet olabileceği hususları bir de ifade ise rüyada dolgu malzemesi olan hususları birbirinden evvela ayırt edebilmesi, ayıklaması lazım. Hatta bundan da önce rüyanın tabir edilmeye değer ciddi bir rüya olan var, sıradan bir rüya var. Biraz sonra e, azizin rüyasında göreceğiz inşallah. Bunları evvel ayırt edecek ve buna benzer yani rüya tabiri ilmini bilen kimsenin bu konuda gerekli ölçüleri, kriterleri, sembolleri, sembollerin delaletlerini vesairesini bilmesi lazım. Basit bir misal vereyim. Rivayete göre İmam Azam rüyasında veya başkası için de anlatılır ama burada önemli olan rüyanın tabiriyle alakalı bir husustur. Ee, rüyasında Azrail aleyhisselamı görüyor. E, görmüşken bari sorayım diyor ömrümden ne kadar kaldı diyor soruyor ömrümden ne kadar kaldı Azrail Aleyhisselam böyle bir işaret yapıyor beş parmağını gösteriyor İmam Azam uyanıyor ya bu beş ne beş yıl mı ona mı çarpacağız elli yıl mı beş gün mü beş ay mı beş saat mi hiçbirisine yoramıyoruz yine rivayete göre İbn Sirin'e gidiyor. İbn Sirin biliyorsunuz rüya ilmini etba tabi'in arasında tedvin eden ilk İslam alimidir. Ve bugün e, İslam dünyasında muhteber rüya yorumları diye kabul edilen kitapların kaynağını kendisinden gelen rivayetler teşkil ediyor. İbn Sirin'e gidiyor rivayete göre anlatıldığına göre önemli olan burada rüya tabiriyle alakalı inceliktir dediğim gibi. Olay belki onun için olmuş, belki bir başkası belki de hiç olmamış olabilir. Gidiyor soruyor ona diyor ki vallahi gördüm Azrail aleyhisselamı, sordum ömrümden ne kadar kaldı diye bana eliyle beş işareti yaptı. Nedir bu? Bu diyor Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bu ı hamse işarettir. Yani Lukman suresinin sonundaki Gayb ilminde a ilminde bulunan beş hususa işaret ediyor. Yani sana demek istediği ki ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü her bir nefs ve ma nefsun bi ardın temut. Hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez. Bilemez. Dolayısıyla Azrail Aleyhisselam'ın sana işaret ettiğinin manası bu. Senin bu sorun bu beş husus içerisindedir. Beş husustan birisidir. Dolayısıyla ben evet Azrail'im ama <gülüyor> bilemem ben de bilemiyorum demiş oluyoruz. İşte buradaki incelikleri İmam-ı Azam işte anlatılıyor yani bunca ilmine rağmen fıkına rağmen rüya ilmi noktasında yeterli bilgiye sahip olmadığı için bu işin içerisinden şey demiyor. Burada anlatmak istediğimiz nokta ne? Gerçekten İslam alimleri rüya tabirlerini yaptıkları zaman bile mutlaka konuyla alakalı bir ayet veya bir hadise istinaden o yorumlarını getiriyorlar. Veya hatta yerine göre bazen fıkhi bir meseleden hareketle o meselenin çözümüyle alakalı olarak bir de kişinin kendi durumu vesaire yani rüyanın tabiriyle alakalı olarak çeşitli hususların, donnelerin ifadelerinde ise verilerin bulunması ve bir arada olması lazım. Bir de buna ek olarak bu işleri bilen ve iyi değerlendirecek olan rüya ilmini bilen birisinin olması lazım. Allah'ın izniyle o zaman rüya tabiri büyük bir ihtimalle doğru olur. Evet. Ondan sonra diyor ki قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ Sizin hakkında fetva sorduğunuz, yani durumunu öğrenmek istediğiniz iş böylece hükme bağlanmıştır. Çünkü bir nebidir bu. Ya ilahi bir vahiy neticesinde veya zaten Cenab-ı Allah ona e, onun hakkında bahsederken Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken Ve'allemnehü nin te'vilil ehadith diyor. Ve biz ona Ve'lilu'allimehu min te'vil diyor. Biz ona rüyaların yorumunu öğretelim diye. Aynı şekilde bu bir ilim ona verilmişdi ve bu ilme binaen Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı ne yapıyor? Yorumluyor. Ve bu iş böylece olup bitmiştir deyip son derece kesin bir şekilde neticeyi onlara anlatıyor. Ondan sonra Yusuf aleyhisselam kendisiyle alakalı bir meseleyi gündeme getiriyor. Diyor ki Ve kale lillezi ennehu o ikisinden kurtulacağını zannettiği, burada inandığı manasınadır. Çünkü Arapçada zan çoğu mana, çoğu zaman yakın manasına kullanılıyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam az önceki ayet-i kerimede iş olup bitmiştir diyor. Bu böyle olacaktır diyor. Dolayısıyla kimin kurtulacağını kesin olarak biliyor. Zannetmek manasına burada değildir. Yani Zanne, kendi ilk anda hatıra gelen zannetmek manasına değil, kesin olarak bildiği, çünkü bu manalar manası da var, bildiği kişiye, o ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye dedi ki, قَالَ زِكُورْنِي إِنْدَ Rabbik Ne dedi ona? Rabbinin yanında beni hatırla. Şimdi Rab kelimesi biliyorsunuz aynı zamanda sahib ve efendi manasına geliyor. Sahib efendi manasına burada kullanılmıştır. Önceki ayet kelimede de böyleydi. Rabbinin yani efendinin nezdinde, huzurunda beni hatırla. Yani benim durumumu söz konusu et. Zikret benim durumumu. De ki mesela Yusuf denen birisi vardır. Suçsuz yere o da zindanda şu kadar zamandır yatmaktadır. Sizin gibi evetime söyleyen bir yönetimin veya bir iktidarın veya her neyse böyle bir zalimin ses, böyle bir mazlumun sesine kulak asmanız gerekiyor. Demek ki buradan şu hüküm de anlaşılıyor: bir Müslümanın tazallımda bulunmasında şeriata, takvaya, aykırı bir taraf yoktur. Ne demek tazallımda bulunmak? Mazlumiyete uğramakta olduğunu kendisine zulmedildiğini söyleyip hatırlatmasında, dile getirmesinde bir mahzur yok. Nitekim Nisa suresinde görmüştük. Diyor ki, estağidu billah La yuhibbullahul cehra min minel kavli illa man zulüm Allahu Ekber Allah zulme uğrayan kişinin söyleyeceği söz dışında Kötü sözün açıktan açığa söylenmesine, söylenmesini sevmez, razı değildir. Yani zulme uğrayan gerektiğinde, kendisine zulmedene beddua dahi edebilir. Kötü sözden kasıt bu. Mazlumiyetini dile getirebilir, bana zulmediliyor. Evet, biz Müslümanlara dinimiz dolayısıyla zulmediliyor. Rahat olduğumuz zamanlarda da, olmadığımız zamanlarda da. Yani zulmün şekli mütefavit olabilir, farklı olabilir. Fakat bize yapılabilecek en büyük zulüm nedir? Dinimizi bütünüyle yaşama imkan ve fırsatının verilmemesidir. Biz bu bakımdan mazlumuz. Biz akidemizin gereğini yaşayamıyoruz. Yaşayabileceğimiz alanlarda taksirimizden dolayı, kusurlarımızdan dolayı yaşayamadığımız hallerin mesuliyeti bize aittir elbette. Söz gelimi namaz kılmak istiyoruz, kimse engel olmuyorsa ve biz kılmıyorsak veya kızımız, eşimiz, kardeşimiz, bacımız İslam'a uygun bir şekilde tesettüre girmek istedikleri halde mesela, Kimse onlara müdahale etmiyorsa ve taksir bizdense mesuliyet bize aittir. Fakat biz Allah'ın dinini bu kadarla da yaşamak istemiyoruz ki. Veya Allah'ın dini bundan ibaret değil ki. Biz yeryüzünde fitnenin tamamen ortadan kalkıp Allah'ın dininin en azından Müslümanım diyenlere hakim olması için mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz odur. Bu olmadığı sürece, buna imkan verilmediği sürece, bunun önünde engeller konulduğu sürece bize zulmediliyor demektir. Ve biz Müslümanlar da İslam'ın öngördüğü çerçeve içerisinde her zaman gerek bizim üzerimizde gerek başkalarının üzerinde zulüm dairesini devamlı daraltmak veya geril etmek zorundayız. Bu da bizim bir vazifemizdir. Evet işte Yusuf Aleyhisselam da imkanları içerisinde o zindandayken en azından sözlü olarak böyle bir mazlumiyette bulunduğunu ve bu mazlumiyetinin hatırlatılarak kaldırılmasını istiyor. Ama Şeytanu zikre rabbi Burada ama şeytan diyor ona Rabbini Rabbini hatırlamayı unutturdu. Ayet-i kerime müfessirler tarafından iki şekilde anlaşılmıştır. Buradaki zamir yani ona unutturdu'daki ona zamiri o zamiri kim? Yusuf Aleyhisselam'a gittiği kabul edilirse Şeytan Yusuf'a bunu söylerken Rabbini hatırlamayı unutturdu. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın aslında bu mazlumiyetini öncelikle Allah'a açması gerekiyordu. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz yani bu bir şey bunun ilmi bir delili yok. Mizacım itibariyle bunu pek kabul etmeye yanaşamıyor. Pek bana şey gelmiyor. Sıcak gelmiyor. İkinci söyleyeceğim ikinci açıklama daha uygun gibi görünüyor. Yani buradaki zamir Yusuf aleyhisselamın beni Rabbinin yanında an dediği kurtulacağını zannettiği kişiye raci. Ona ait. Şeytan o kurtulan kişiye Yusuf'a Yusuf'u Efendisi'nin yanında hatırlatmak hatırlatmayı unutturdu. Böylelikle şeytanın Yusuf Aleyhisselam'a tesiri mevzu bahis olmamış olur. Bir, bu konuda. İki, Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olarak böyle bir durumda Rabbini unutmuş olamaz. Esbaba tevessül bir peygamber için bizim için bile esmaba tevesül bize Rabbimizi unutmamalı. Allahü Teala'nın mutlak hakimiyetini, hükmünün kayıtsız ve şartsız geçerli olduğunu bize dahi unutturmaması gerekiyorken Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir unutturmaktan yani şeran caiz olmakla mümkün olmakla birlikte biz bu zamirin, Allahu Alem diyoruz elbette yine de bu zamirin e, kurtulan kişiye ait olması kanaatini tercih ediyoruz. Vallahu alem. Bunun için, bunun neticesinde felebitha yani fe sebebiye bu sebeple felebitha fissicni bid'asinin bunun neticesinde de Yusuf aleyhisselam zindanda bir miktar yıl daha kaldı. Bid' Arapçada 3 ile 9 arası seneyi ifade ediyor. Yani bu Toplamda Yusuf Aleyhisselam 3 ile 9 arası zaman, bir süre orada kalmış oldu. Ondan sonra bir rüya daha geliyor bu surede. 43. ayeti kerimede e, bugün için vaktimiz burada nihayete erdi. İnşallah önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. <gülüyor> Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun ala al-bersilin ve al